Merhaba ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su hakkına hoş geldiniz. Bu hafta daha önceki haftalarda da bahsettiğimiz gibi dünyadaki su hareketlerini, su mücadelesi hareketlerini konuşacağız. Daha önceden Bolivya'dan bahsetmiştik, Güney Afrika'dan ve Hindistan örneklerinden bahsetmiştik. Bu hafta da İspanya'yı ele alacağız. Şimdi o programlarda da programımıza başladığımızda dünyadaki su krizinin vardığı boyutları bazı verilerle e, aktarıyorduk. Yine aynı verilerden bahsetmek istiyorum ben. Artık dünya nüfusun neredeyse dörtte biri temiz suya erişemiyor. Bunlar e, UNICEF'in söylediği e, veriler. Üstelik bu oranın oranın 20 sene içerisinde artacağı ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının suya erişimde çok ciddi sıkıntılar çekeceği de e, öngörülüyor. Yine dünyada her 8 saniyede bir çocuk kirli su içtiği için yaşamını kaybediyor. Dünyada ortaya çıkan hastalıkların %80'i kirli su kullanımına bağlı, kirli su tüm dünyada sıtma, eğit, savaşlar ve trafik kazalarının toplamından daha çok sayıda çocuğun ölümüne neden oluyor. Yani muazzam bir su kriziyle karşı karşıyayız. Evet, bu su krizine ilişkin olarak şirketlerin ve devletlerin önerdiği çözüm önerisi ise suyun daha fazla özelleştirilmesi metalaştırılması oldu. İşte bu bahsettiğimiz ülkelerde örneğin Bolivya'da şirket yağmur sularının toplanmasına bile karşı çıkmıştı ve bunun sonrasında Koçabamba dediğimiz su savaşları dediğimiz bir mücadele ortaya çıkmıştı. Bolivya'da bu mücadele en nihayetinde anayasal değişikliklere yol açtı. Anayasalarında artık Bolivyalılar suyun bir hak olarak tanımlanması gerektiği noktasında bir adım attılar. Güney Afrika örneğini anlatırken ön ödemeli sayaçlardan bahsetmiştik. Ön ödemeli sayaçların kullanılması insan hakkına aykırı bir uygulamadır. Bundan bahsetmiştik. Ölümler olmuştu ön ödemeli sayaçların uygulamasıyla birlikte. E, orada sürdürülen kampanya ise bu ön ödemeli sayaçların sökülüp atılması çağrısını yapan e, bir kampanyaydı. Öyle bir mücadeleydi. Hindistan'da yine e, yıkıcı barajlara karşı sürdürülen büyük bir mücadele vardı ki bugün bile hala e, işte bu barajlara, HES'lere karşı mücadele edenler açısından e, önemli deneyimlere sahip bir ülkedir. E, bugün ise e, İspanya'yı konuşacağız. Aslında 30-40 yıl öncesinde hepimizin yaşam hakkı olan e, su bugün parayla alınıp satılır bir hale geldi. Bu Duruma düşürülmüş durumda bir yandan barajlar ve HES'ler gibi dev ölçekli kalkınma projeleri yüzünden yerinden ve yurdundan edilen çok sayıda insan var aynı zamanda parası olmadığı için işte suya erişemeyen insanlar var ödemeli sayaçlar nedeniyle suya erişemeyen insanlar var. Ancak bütün bu uygulamalar karşısında e, halklar e, suyun şirketleri ve devletlere kaptırmamak için de ciddi mücadeleler veriyor. Bunlardan bir tanesi işte İspanya. E, İspanya'daki su hakkı mücadeleleri e, baraj ve HES karşıtı olarak başlarken daha sonrasında su hakkına evrilmiş durumda. E, çok e, ciddi bir mücadele veriliyor. Bu e, bu konuda biz aslında bir konuk alabilirdik ee, İspanya deneyimine bize anlatabilecek bir konuk alabilirdik çünkü İspanya bir açıdan da bir açıdan şu açıdan da önemli diyeyim ben daha doğrusu çok Türkiye'ye benzer bir ülke evet. hidrolik yapı açısından iklim açısından yani hidrolik yapıların sayısı açısından çok fazla olan bir ülke bu anlamıyla hani Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini düşünecek olursak Türkiye'de bu doğrultuda ilerleyen bir ülke bu anlamıyla oradaki deneyimler bize ışık tutacak. Şimdi konuk çağırma noktasında düşünürken e, aklımıza program yapımcımız geldi. Akgün İlhan <gülüyor> <Akgünün> <gülüyor> aslında Barcelona Otonom Üniversitesi'nde politik ekoloji alanında su yönetim konusunda e, doktorasını yaptı. E, Özel olarak da İspanya ve Türkiye'de su yönetimi politikalarının karşılaştırılması konusunda bir çalışması var. Bu anlamıyla İspanya'yı en iyi anlatacak olan herhalde Akgün'dür diye düşündük. Akgün'den bir yandan İspanya da... İspanya'yı değil belki ama İspanya'daki su yönetimi evet, evet, Akgün'den evet. konuşmak daha iyi olur diye düşündük. Evet, Akgün, yani konuk e, oldum. Konuk aynı zamanda programı. E, şöyle bir giriş yapsak e, bu... Kalkınma e, bağlantılı hidrolik yapılar e, İspanya'da işte yüzyıldan beri e, uygulanıyor, geçmişi yüzyıla evet. dayanıyor. E, bu geçmişi biraz baştan hı hı. E, aktarmaya başlasan ve sonrasında gelişen mücadeleden bahsetsen. Tamam. Evet, şimdi İspanya'nın aslında 36 yıllık Franco diktatörlük dönemindeki bu 1939-1975 yılları yılları arasındaki dönem kapsıyor. E, ...çok fazla sayıda baraj yapımı yapıldı, baraj inşaatı yapıldı. Sadece barajlar değil tabii kanallar da var, e, bunların içinde HES'ler de var. Ama aslında senin de söylediğin gibi 100 senedir bu ülkede çok yoğun bir şekilde baraj ve HES gibi... ...çeşitli hidrolik tesisler sürekli olarak inşa edilmekte ve e, ülkenin her yerinde bütün göller, nehirler üzerinde barajlar var. Türkiye'de de olduğu gibi. Şimdi e, bu 36 yıllık diktatörlük dönemini e, özetleyen bir cümleyi aktarmak istiyorum. Şöyle demişler, bir damla su bile toprağa zorunlu vergisini ödemeden denize ulaşamayacak. Nasıl büyük bir iddia. Yani bu ülkede İspanya'da suyu mutlak bir kontrol altına alma ve ondan bu faydalanmayı maksimize etme arzusu bu cümlede e, net bir şekilde belli oluyor. Ve aynı zamanda aslında insanları da hizaya sokma misyonu bir parçası. Onun yansımasını da görüyoruz. Bir başka diktatörlük döneminde yine bir başka cümle e, alıntı yapıyorum. İspanya suları denize aktığı sürece asla zengin olamayacak ülkemiz e, demişler. Ve bundan yola çıkarak... Bu e, cümle aslında <gülüyor> Türkiye'yi de çağrıştırıyor. <gülüyor> evet. yani. Su akar Türk bakar e, evet. devri kapandı. Cümlesi çok benzer. Evet. Su akar bir. Türk yapar artık. Ha, Recep Tayyip Erdoğan Hı. öyle demişti. Evet. Şimdi tabii böyle bir cümleyle yola çıktığınız zaman ülkede dünya hani bu öyle bir ülkeye dönüşmüş ki İspanya. Dünyada kişi başına düşen hidrolik yapı sayısı en fazla olan ülkelerden bir tanesi oldu. Türkiye de tabii bunların arasında ama İspanya biraz daha ileride bu konuda daha önce başladığı için bu yola. Bu hidrolik tesisler yüzünden yüz binlerce insan senin de önceden belirttiğin gibi yerinden yurdundan olduğu, göçmek zorunda kaldığı. Yine yüzlerce baraj ve hes binlerce kilometrelik kanallar ülkenin hem sularını hem de insanlarını... ...epey bir dize getirmiş oldu diyebiliriz. Şimdi aslında tabii... E, ...İspanya'daki su yön, yönetimi... 1900' yılların başlarından itibaren... ...2000'li yılların başına kadar... E, ...aynı şekilde devam ediyor, aynı mantıkla. E, i̇şte... 3-5 senede bir ulusal hidrolik plan denilen bir planla ne yani kadar baraj yapılacak? Kesintisiz bir planları var yüzyıldan Aha. beri uygulanın Aynen bu öyle. diktatörlük döneminde biraz daha bunun Hı -hı. dozu artmış. Dozu artıyor, barajların ölçeği Hı -hı. büyüyor. Bundan yani Bunları söyleyebiliriz. Bunun dışında... Hesler gibi bu yani bu hidrolik projeler 100 yıllık bir anlayışın ürünü olan bu planlar bu suyu ekonomik bir kaynak olarak görmekten öteye gidemedi desek yeridir. Suyun azaldığı bölgeleri anlatırken bile şöyle diyorlar hidrolojik eksiklik. Bu bölgede hidrolojik eksiklik var. Veya işte doğanın adaletsizliği gibi gerçekten çok iddialı ifadeler var. Aslında bu projeleri Hı. halkın büyük çoğunluğunu ikna etmek için, meşrulaştırmak için kullanılan kalıp cümleler evet, bunlar. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle yapalım, biz bunun daha spesifik bir... Bu ulusal hidrolik planın en spesifik haline bakalım. Yani son ulusal hidrolik planı olan 2001 planına bakacağız. Bu da Ebro Nehri üzerinde planlanan yüze yakın barajdan oluşan bir şey. Aynı zamanda su kanalları da var. Ama ona geçmeden İspanya'nın biraz politik yapısından, siyasi yapısından bahsetmekte fayda var. Burada 17 tane eyalet var. Bu ülke 17 eyaletten oluşuyor ve 1978 anayasasına göre bu eyaletler halkların adıyla anılıyor. Her halkın kendi farklı kültürü, dili, gelenekleri ve kurumlarıyla İspanya'nın bütününü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin doğu sınırı boyunca da akan bir nehir var. Evro Nehri ee, belki duymuşsunuzdur. Bu havza yedi farklı eyalette, eyaleti kapsıyor. evet. Ve nehir 928 kilometre boyunca akarak Akdeniz'e dökülüyor. En sonunda Delta Akdeniz üzerinde. Ebro İspanya'nın akış hacmi açısından en büyük nehri olduğu için doğal olarak bu su potansiyeliyle pek çok hükümetin de dikkatini çekmiş ve Ebro'nun üzerinde çeşitli barajlar zamanında inşa edilmiş. Bunların büyük çoğunluğu yine Franco döneminde olmak üzere. Son olarak da 1995 yılında bu ulusal hidrolik plan diyoruz ya ona plan diyelim kısaca. Plan 2001 adı altında ulusal e, hidrolojik plan ortaya atılmış ve buna göre e, yılda. 1050 hektametre küplük su Ebro nehrinden alınacak ve kanallarla İspanya'nın Kuzey ve Güney Akdeniz kıyılarına transfer edilecek. Bu ki... projede bir sosyal hareketin doğuşuna neden olmuş evet, evet. mi? Evet oraya da geleceğiz. Şimdi bu dört e, tane şehre e, su aktarımından bahsediyoruz burada ve bunların hepsi de turistik ve endüstriyel tarım e, bölgesi şehri diyebiliriz. Aynı zamanda bir başka ortaklıkları var ki hepsi Akdeniz kıyısında olduğu için iklim krizinden en çok etkilenen, kuraklıktan en çok etkilenen şehirler Şehirde, bunlar. Evet. evet. Şimdi tabii bu bu büyük plan aynı zamanda yüz civarında yeni barajın yapılmasını gerektiriyordu. Aynı zamanda su arıtma tesisleri, destanizasyon merkezleri gibi tesisleri gibi bir takım yapıları da içeriyordu. Evet şimdi önümde bir harita var ben ona bakıyorum. Şimdi e, 900 kilometrelik e, kanallar sana bir şeyi hatırlatıyor mu? Evet. <gülüyor> Neyi e, hatırlattım merak ediyorum. 2012'nin e, Aralık ayında 12. gününde... E, 112 tane eser açılmıştı. Hmm. Ee, halkın eser, eser, evet, e, eser. içerisinde eser diyelim biz onlara. E, bu halkın hizmetine sunulmuştu. Bunlardan bir tanesi de Melen projesiydi. İşte evet. İstanbul'a e, 2060'a kadar su ihtiyacını çözmek adına yapılan bir projeydi. İstanbul'dan 185 kilometre başka bir şehirden şeyden, su, evet, su taşınmıştı. Evet. Ve bu da dünyanın en... Dünyada yapılan ilk e, su taşıma kanalı olarak ifade edilmiştir. Suyun altından giden su taşıma kanalı. Evet. Evet, boğazdan geçecek çünkü. Evet ama buradaki asıl mesele şu yani İstanbul şehrini büyütmek üzere muhtelif projeler inşa evet. ediliyor. Üçüncü evet. köprü, üçüncü havalimanı, yeni Hı. yerleşim birimleri. Yani İstanbul nüfusunun sayısını arttırmak üzere aslında ciddi adımlar atılıyor. Resmen öyle. Evet, evet ondan Hı. sonra da deniyor ki. Bu İstanbul'un bir su krizi oluşacak olacak ve biz öngörülüğü davranıyoruz şimdiden suyu Hı. için çözüm oluşturuyoruz diyorlar Hı. ve başka bir havzadan su taşıyorlar. Yani başka şehirlerin kaynaklarını kurutarak devam ediyorlar. Yani. Evet, evet sonrasında bu proje yetersiz kaldığında deniz suyunu arıtmaya başlayacaklar falan filan yani krizi daha da boyutlandıracaklar. İspanyol, İspanya daha önceden yapmayı evet. denemiş ama başarılı olamamış. biz onlardan olamamış. bir ders alırız yani biz zaten bu e, programda bunu söylememizin nedeni... E, Evet şimdi e, müzikle bir ara verelim. Evet, şimdi Lole ve Manuel'den El Rio de Miss Sevilla adlı parçayı dinliyoruz. <gülüyor> con cada rama de gana, las orillas de tu triana Evet şimdi projeden bahsetmeye devam edelim. Bu dev projeden 100 tane barajdan bahsediyoruz. 900 kilometreye yakın e, uzunlukta olan e, kanallardan su kanallarından bahsediyoruz. Şimdi bu su kanalları Ebro'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki birkaç turizm ve endüstriyel tarım kentine su transfer edecekti. Plan buydu ve bunun nedeni de bu şehirlerde artan su talebinin şehirlerin öz kaynaklarından karşılanamamasıydı. Aynı İstanbul örneğinde olduğu gibi. Yani golf sahaları, endüstriyel tarım alanları ve seralar, parklar için gereken su e, Ebro nehrinden karşılanacak. Yani ekolojik ve insani kullanım için Ebro nehrinin içerisindeki ekolojik e, ve insani kullanım için gereken su feda edilecek hı hı. ekonomi sektörleri için. Kendi sularını bu su canavarı turizm ve endüstriyel tarım sektörlerine kaptırmak istemediler tabii Ebro havzasında yaşayan insanlar ve doğal olarak bu projeye de karşı geldiler. Şimdi beklen, bu beklenen bir şey de beklenmeyen bu hareketin sadece bu büyük hidrolik plana karşı değil böyle bir planın arkasındaki kalkınma paradigmasını sorgulamaya e, yönelik bir harekete dönüşmesini kimse beklemiyor da öyle oldu. Öyle ki tüm muhalifler su transferi yapacak boruları temsilen düğümlenmiş alüminyum borularla gösteriler. Evet, o şeyler de. çok e, simgesel evet, ee, evet. değil mi? Anlamlı e, eserler. O fotoğrafları gösterebilsek keşke ama. Evet, büyük gökyüzüne bunu. doğru yükselen büyük borular, uzun borular düştü. Düğümlenmiş. E, ve yani. boruların e, yarıdan sonrası düğüm atılmış halde. Öyle bir evet. e, çalışma yapılmış İspanya'da. Evet yani aslında o dönemin muhafazakar e, partisi Aznar hükümetinin su transferine yönelik planlarını durduracaklarını bu sembolik protestolarla ortaya e, koyuyorlardı. Plan 95'te resmi olarak ilan edildi. Hemen ardından e, Çevre Koruma Organizasyonları Konfederasyonu ve Greenpeace bir araya gelerek bu barajlardan etkilenen insanları bir araya getirdiler ve... E, bu Ulusal Hidrolik Plan 2001'in sosyal, kültürel ve ekolojik etkilerine karşı bir araya gelerek nasıl daha iyi bir su yönetimi yaratılabileceğinin arayışına girdiler. Hatta bu oluşan ortak fikirleri de Yeni Su Kültür Başlığı adı altında yayınladılar ve böylece Yeni Su Kültür Hareketi de doğmuş oldu. Senin evet. başta belirttiğin. İsmi e, benim dikkatimi çekiyor. Yeni Su Kültürü. Evet. Burada yani suyu şimdi bugün şöyle anlatılıyor yani bir haşiki o kimyasal bir bileşim. Şişelere hmm. hapsedebilirsiniz borularla taşıyabilirsiniz, enerji elde edebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir vasfı özelliği hmm. yoktur. Musluktan akar. Musluktan hmm. akar. E, sonuçta insanların hizmetine amade bir e, maldır e, diye bir algı bir yaratılıyor ama burada e, kastedilen e, bunun dışında bir şeyden bahsediyor yani evet. yeni su kültürü. Dediğinde bir e, kült, suyun e, çoklu anlamına aslında işaret hı hı. ediyor değil mi hareket? Evet, kesinlikle öyle çoklu anlamlarına, anlamına e, ve değerlerine diyebiliriz işaret ediyor. Şimdi bu yeni su kültür hareketi hem ekoloji hem de adalet ekseninde çalışan kuruluşları ve hareketleri bir araya topladı. Hareket suyla ilgili kararların şeffaf güvenir, güvenilir ve demokratik bir ortamda alınması için yönetimleri göreve çağırdı. Ee, yine Yeni Su Kültürü Derneği İspanya'da su yönetimi değişmesi için bir dizi konferanslar düzenledi ve buralarda tek hedef bu büyük planın iptal edilmesi değildi. Daha iyi bir su yönetimi nasıl birlikte oluştururuz onu da e, araştırması içine girdiler. Yıllar içinde bu hareket büyüdü ve ulusal ölçeği de aşıp uluslararası bir boyut kazandı. Çünkü Ebro'yu savunma platformu dev projenin finansmanının yani bu... D projenin finansmanın önemli bir bölümünün Avrupa Birliği'nden geleceğini bildiği için uluslararası eylemler de düzenledi. Bunlardan bir tanesi 2002'de yapılan Mavi Yürüyüş. İspanya'nın çeşitli yerlerinden başlayan protestocular Avrupa Birliği'nin başkenti sayabileceğimiz Brüksel'e kadar Hı. yürüdüler. E, bu yürüyüşün sloganı da şeydi, yeni bir su kültürü için. Bu eylemin ardından AB projenin gereken kriterlere uymadığı gerekçesiyle finansmanı sağlamayacağını da belirtti zaten. Yani Bu şey de benziyor değil mi? Ilısı Barajı'na da benziyor. Ilısı Barajı evet. içinde iki kere konsorsiyum ilan edilmişti. İkisinden de başarısız oldu. Bunun gerekçesinde ise şeyde hani 154'e yakın bir kriter vardı herhalde evet. barajın yapılabilmesi için yaklaşık 154'üne de getirilmemişti evet. bundan dolayı da uluslararası finans kuruluşları desteğini geri çekmişti ama evet. ne yazık ki hükümet, Yine de hükümet ona kendi kaynaklarımızdan bu projeyi hayata geçireceğiz diyor bunda kararlı olduklarını ifade ediyor. Evet. Şimdi bu süre içerisinde tabii e, yeni su kültürü hareketi onlarca alternatif raporla projenin olumsuz etkilerini kamuoyuna duyurmaya devam etti. Raporlar makalelere, makaleler protestolara, yürüyüşlere, mitinglere dönüştü artık. Ve 2004 genel seçimlerinden önce bu büyük plan, su planı... E, Ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline gelmişti ve İspanya tarihinde ilk kez insanlar su sorununu tartışıyordu İspanya'da ülke hı hı. çapında. Su gündeme o kadar yerleşti ki Sosyalist İşçi Partisi Başkanı Zapatero eğer seçimi kazanırlarsa projenin iptal edeceğini sözünü de verdi. Öte yandan halkın partisi e, anlamına geliyor. Parti de popüler. Muhafazakar iktidar partisinden bahsediyoruz yani iktidarda olan parti kendi dönemin eseri olan bu projeyi sıkı sıkıya tutunmaya devam etti tabii bekleneceği üzere. Ve seçimin Sosyalist İşçi Partisi tarafından kazanılmasıyla proje rafa kaldırılmış oldu. Bu çok önemli Burada bir zafer. Aslında Türkiye'yle çok büyük benzerlikler hı. var. Yani şey açısından benzerlik var. Hani böyle tek tek HES, Baraj Karşıtı noktalarımız var. Ama şeyi sorgulama noktasında değiliz. Hani kalkınma anlayışını, hı hı. bu büyük projelerin hani insani ekolojik boyutları ne olacağını tartışma noktasında değiliz. Aslında daha kapsamlı bir muhalefet örgütlenebilse... Ee, hmm. bu başarıyı hmm. biz de yakalayabiliriz. Tabii elbette kesinlikle. Çünkü sadece e, projeleri durdurmaktan kalmıyor e, genel olarak bir e, nasıl yaşamak istiyoruz'u da anlatan bir hareketin nüveleri Hı -hı. atılmış oluyor. Kesinlikle. Şimdi bu e... Sosyalist işçi Partisi'nin iktidara, iktidara gelmesiyle su yönetiminde söz verilen değişim süreci de başlatılmış oldu. Tabii istenildiği kadar değil. Çünkü hükümet bu AGUA programı adı altında yeni bir çerçeve programı çalışmalarını bugün de sürdürmekte kolay bir iş hı hı. değil tabii. Büyük değişiklikler söz konusu. E, talep yönetiminden bahsediliyor. Odak noktası bu programın o. Talep yönetiminden kastedilen tabii ekonomik sektörün sürekli artan... Su talebini her durum ve koşulda karşılamak değil, bu talebi artırmayacak e, kökten önlemler almak aslında. Bu kavramın yeni programda yer alması büyük oranda tabii bu yeni su kültürü hareketinin etkisi olarak görülebilir. Yani en büyük kazanımlardan bir tanesi bu. Programda ayrıca suyun ekonomik değeri dışında senin de belirttiğin gibi kültürel ve sosyal değerlerin de olduğu vurgulanıyor. Hı hı. Suyun değişik anlamlarından, değerlerinden sürekli bahsediliyor. Ve yine şöyle diyor programda. Su bir insan hakkı ve sorumluluğudur. Tüm vatandaşlar suyun yönetimi katılmalı ve e, suyun yönetimi kamu tarafından e, yürütülmelidir. Haksız ve kendini kendisini e, haksız bir şekilde kendisinin yenileme kapasitesinin üzerinde kullanıldığı durumlara karşı çıkılmalıdır. Suyun ekonomik, sosyal ve ekolojik değerleri vardır ve karar verilirken bunların hepsi hesaba katılmalıdır. Evet. Sadece ekonomik değil. Ve teknolojik yenilikler daha fazla su tasarrufu ve verimli kullanımı için işe koşulmalıdır. Su ekosistemlerinin varlığı yeterli miktarda temiz suyla sürdürülmelidir deniliyor. Ama tabii bunlar kağıt üzerinde çok güzel. Uygulamada şöyle diyebiliriz. Bu aslında hükümetle yeni su kültürü aktörleri arasında yıllardır devam eden bir müzakerenin sonucu olarak görülmeli ve Suya erişim bedelsiz olmamalı deniyor bu programda. Fiyatının da tam maliyeti göz önüne alınarak hesaplanması gerektiği vurgusu var program AGUA'da. Tabi bu anlamıyla ciddi eleştirilerinde hedef olmayı sürdürüyor bu yeni program. Bir başka eleştiri konusu da su tasarrufunda destanizasyon gibi ekolojik yıkımlara neden olabilecek. Bazı teknolojilerin program içinde savunuluyor olması. Bu çok e, bilindik bir kavram değil. Biraz açabilir Hı -hı. misin bu desanalizasyonu? Hı, evet. Yani bu şey deniz suyunun tuzundan arındırılması ve o şekilde kullanılması Hı -hı. demek. Şimdi ilk başta iyi gibi geliyor. Çünkü deniz gerçekten sonsuz bir su kaynağı gibi görünüyor. Ancak e, bu işlem sonucunda hem çok fazla yoğun e, tuz konsantrasyonları ortaya çıkıyor. Ve onlar denize tekrar salındığında akuatik yaşamı yok eden bir etkisi var. Bir kirlilik yaratıyor yani hem de çok yüksek enerji gerektiren bir teknoloji olduğu için aslında hani su problemini alıyorsunuz Başka su alanından ha, enerji alanına taşımış evet. oluyorsunuz. Yani yine yapılacak çözümlerin önerilecek çözümlerin hepsinin işte talep yönetimine yönelik olması gerekiyor. Yani daha az su kullanmak su arzını Hı -hı. artırmak değil de suya talebi azaltmak yönünde bir şeyler yapılması gerekiyor. Peki evet. e, son olarak şöyle bir şey e, özetleyebilir misin bize? E, hı hı. Yani bu su hareketinin kazanımları neydi? Yani hı hı. başından itibaren neyi talep etti ve hangi noktaya ulaştı? Yani bu sonuçta biten bir süreç değil, değil devam, devam eden edecek bir süreç. Hı hı. ama şimdiye kadar olarak e, somut kazanımları ne oldu? Somut kazanımları işte daha önceden de bahsettiğim gibi e, bu e, projenin sadece iptali değil tabi yeni bir programın ortaya atılması ve bu yeni programda suyun farklı değerlerinden ekonomik değerlerin dışındaki farklı değerlerinden bahsedilmesi oldu, havza bazında yönetimi vurgulaması oldu. Bunun dışında e, teknolojiyi daha e, yani daha az müsrif bir şekilde kullanalım denildi. Çünkü hani bu Agua programını evet bitti burada diye bakmıyoruz. Bununla ilgili müzakereler hala sürüyor ve sürecekti. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Peki evet. tamam. İspanya kısmı için sana çok teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şimdi bana. önümüzdeki hafta... Ee... Biz e, su kanunu ele almayı düşünüyoruz programımızda. Biz dönüp bakmaya başladık. Biliyorsunuzdur uzun zamandan beri Türkiye'nin bir su kanununun olması gerektiği noktasında e, çalışmalar var. E, buna ilişkin olarak e, biz bir çalışmayı biz de sürdürüyoruz. İlk başta baktığımızda bu su kanuna e, temel olarak şunu söyleyebiliriz. Bu su kanunu e, suyu bütün cül bir tarza yaklaşmıyor. Yani Kesinlikle, o ekolojik, parçalım. insani, kültürel bir, bir değer olarak algılamadığı çok azıcık ekonomik bir değer olarak algılıyor. Ve bunun da e, kullanımının yasal e, dayanaklarını oluşturan bir kanun. E, hukukçu arkadaşlarla da dönüp biz bu kanunu inceliyoruz. E, yarın da mecliste e, milletvekilleriyle birlikte e, bu kanunun... E, hakkında görüşmeler görüşmek üzere Ankara'ya ziyarette gideceğiz çıkacağız. evet ee, daha sonraki haftalarda oradaki hem görüşmelerimizi hem de su kanunun hazırlanan su kanunun neler getirdiğini e, sizlerle konuşuruz evet. tekrar Olmadı. bu hafta bu kadar görüşmek üzere görüşmek Hoşçakalın. üzere